Çoban çaldı düdüğü. Tanzimat yıllarında İç Anadolu'nun büyük şehirlerinden birinde Ulu camide vaaz veren bir hoca vardı. Hoca her gün kürsüden vaazını verir, sözü bitince kürsüye elini şiddetle vurur ve Çoban çaldı düdüğü der kürsüden inerdi. Bu hal senelerce devam etti. Bir gün. Cemaatten bazıları sordular: "Hocam, senelerdir çoban çaldı düdüğü deyip duruyorsunuz. Fakat bunun ne demek olduğunu izah etmiyorsunuz. Biz de merak ediyoruz. İzah eder misiniz?" Hoca bu talebin üzerine cemaati kırmayıp şöyle bir hikaye anlattı. Biz vaktiyle medresede talebeydik. Bir arkadaşımla bir başka köye Vaz için gidiyordum. Yolda bir su başında... ...bir çoban bizi uzaktan görmüş. Sarığımızdan ve kıyafetimizden... ...bizim medrese mollası olduğumuzu tahmin etmiş. Biz... ...su başına varıncaya kadar... ...abdest alıp... ...cemaatle namaz kılarız diye... ...beklemeye başlamış. Biz varınca... ...hemen saygıyla karşıladı. Ve namaz kılalım dedi... Biz de hazırlandık ve cemaatle namazı kıldık. Çoban bize azında ne varsa ikram etti. Beraber yedik. O zaman çoban dedi ki, Haydi herkes içinden bir niyet sutsun ve niyetin kabulü için beraberce dua edelim. Herkes içinden bir niyet tuttu ve hep beraberce dua ettik gereklerimizin kabulünü istedik. Dua bitince çoban dedi ki: Şimdi herkes aklından geçirdiği duasını söylesin. Bunun üzerine arkadaş dedi ki: Ben meşihat dairesine yani fetva merkezine azâ olmak istedim. Bunun tahakkuku için Allah'a yalvardım. Ben de dedim ki: Memleketimdeki Ulu Cami'ye eskiden beri vaaz olmak isterdim. Bunun tahakkuku için Allah'a niyaz ettim. En son çoban dedi ki, ben de Allah'ın ve peygamberinin razı olduğu bir kul olarak imanı kamil üzere ruhumu teslim edip cennete gitmekliğimi diledim Rabbimden. Aradan zaman geçti. Arkadaşım emeline nail olup, ...fetva heyetine aza oldu. Ben de Ulu Cami'ye vaiz oldum. Senelerdir burada vaaz ediyorum. Bizim duamız kabul olduğuna göre... ...çobanın da duası kabul olmuş görünüyor. Biz dünyalık istedik. O ebedi kurtuluş istemiş. Muhtemelen kurtulmuştur. Bir çoban kadar basiretli olamadığım için... Hayıflanı dururum. Demek ki ilimde yetmiyormuş. Basiret ve isan olmayınca